iddet süresiyle alakalı evet. buyurun hocam. Yani bu iddet meselesini bir erkek veya kadın ifadeyi genel kullanalım. Hı hı. Yani seyircimizin soruyu biraz da yönlendirdi. Seyircilerimize yanlış örnek olmasın o konuyu tasih etmek zorundayız. Bir erkek veya kadın birisiyle evlendiyse o evliliği bitirip bir başkasıyla evlenebilmesi için herhalde değil mi yeni bir evliliğe hazır olup olmaması da önemli değil midir? Bunun için daha çok kadınlarda yeri gelir erkek erkeğin de beklediği süre vardır. Daha çok iddet deyince kadınların bir önceki kocasıyla boşandıktan sonra ikinci bir koca ile evlenebilmesi için bekleneceği süreye Sürekli. biz iddet diyoruz. Ama yeri gelir erkek için de geçerlidir bu. Hı hı. Belli şartları var, koşulları var. Onu da ifade edelim. <gülüyor> Ama seyircimiz özellikle kadının iddetinden bahsettiği için bu sürenin daha doğrusu hikmeti sebebini illa da bu bir önceki kocasından hamile miydi değil miydi bunun tespiti veya teşhisi için bekleniyor diye böyle bir şarta bağlarsak iddeti gerçek manasıyla anlamamış oluruz. Bu sadece bunlardan birisidir. Yani bugün ben mesela şöyle dersem, seyircimiz öyle yönlendirdi onu için söylüyorum bir kadın niye idlet bekler bir önceki kocasından hamile mi değil mi bunun tespiti için. Hı hı. Efendim bugün ultrasyon sonuçlarına göre hemen tespit ediliyor. Bu nasıl olacak? O zaman iddet ortadan kalkmış olmuyor. Kalkmış olması lazım. Hayır. İddet beklemenin yegane sebebi veya ön koşulu ne değildir? Kadının hamile olup olmadığının tespiti veya teşhisi için değildir. O sadece onlardan birisidir. Şöyle düşünün. Kadın hassas, hı hı. duygusal bir daha doğrusu varlıktır. Hı hı. Dolayısıyla bir önceki evliliğinden etkilenmiş ki aile e, birliği ortadan kalkmış yani boşanmış. Haliyle ikinci bir evlilik için henüz ne, ne değildir? Ne maddeten, ne fiziken, ne bedenen, ne ruhen değil mi? Hazır değildir. Hı hı. Bunun için bir dinlenmeye, kendine bir şöyle bir ne diyeyim toparlanmaya ihtiyacı vardır. Bu süre beklenen bu sürenin adına bizi ittetiyoruz. Peki bu süre kadından kadına değişir. Yani şöyle diyelim. Bir kadın eğer bir önceki kocasından e, hamile ise bu çocuk doğumuna kadar Değil mi? Bir başkasıyla evlenemez. Peki başka bir kadın hamile değil ama henüz adet görmeye devam ediyor. Yani menopoza girmemiş. Hı hı. E bu kadında ne yapar? 3 adet süresi kadar. Hı hı. Yani her adet süresi bir ay demek değildir. Kadından kadına değişir. Yani, yani 20 küsür günde de ne olabilir? Bu o süreç tamamlanabilir. E peki eğer menopoza girmişse bir kadın e ne kadar bekleyecek? Onun da süresi 3 aydır. Tam 3 aydır. Peki bu süre yine de toparlıyorum. Ee, hamile kalıp kalmamasının olup olmadığının tespiti ve teşhisi için değildir. Geçmişte nasıl ise bugün de hala bu süre aynı güncelliğini devam ettirmektedir.